Vali Umeyr'in Dünyalı maripli bir dilenci Halep'in Kumaşçılar Çarşısı'nda şöyle diyordu. Ey servet sahipleri! Eğer sizde insaf, bizde kanaat olsaydı, dünyadan dilenme adeti kalkardı. Umeyr bin Sa'd el Ensari, Hazreti Ömer'in Humus'a vali tayin ettiği kişiydi. Göreve başlamasının üzerinden bir yıl geçtiği halde ondan bir haber gelmeyince Hazreti Ömer, ben Umeyr'in bize ihanet etmiş olmasından şüpheleniyorum diyerek onu Medine'ye çağırdı. Gelirken ganimetlerden toplayabildiğini de beraberinde getirmesini istedi. Vali Umeyr mektubu alır almaz yol azığını dağarcığına koydu. İbri ile su kabını ve asasını alarak yola koyuldum. Humus'tan Medine'ye kadar yürüyerek geldiğinde saçı sakalı birbirine karışmış, toz toprak içinde kalmıştı. Halife Ömer ona durumun nedir diye sorduğunda Vali Umayir gördüğün gibi cevabını verdi. Vücudum sahatli, kanım tertemiz, dünyayı da boynuzlarından tutmuş arkamdan sürüklüyorum Hz. Ömer beraberinde ne getirdiğini sordu Umeyr de elindekileri gösterdi acıkınca dağarcığımdan yiyorum dedi su kabında üstümü başımızı yıkıyorum İbrikten su içip abdest alıyorum Allah'a yemin ederim ki dünya malı olarak yanımda bunlardan başka bir şey yok Peki humustan buraya kadar yaya mı geldin? Evet. Sana bineğini verebilecek bir arkadaşın da mı yoktu? Kimse vermedi. Ben de istemedim. Halife Ömer, yanından geldiğin Müslümanlar ne kötü insanlarmış dediğinde Umeyr, Allah'tan kork ey Ömer diye cevap verdi. Yüce Allah sana insanların arkasından konuşmayı yasaklamamış mıdır? Hazreti Ömer peki senden istediğimiz şeyler nerede diye sordu. Eğer seni üzmekten korkmasaydım daha önce haber verecektim dedi Umeyr. Beni gönderdiğinde oradaki iyi insanları bir araya getirdim. Sonra da ganimetleri toplamaları için onların her birini bir yere gönderdim. Getirdikleri malları da verilmesi gereken yerlere verdim. Ve elimde hiçbir şey kalmadı. Eğer kalsaydı mutlaka getirirdim. Şimdi sen bize hiçbir şey getirmedin mi? Hayır. O halde seni yine aynı göreve getiriyorum. Hayır dedi Umeyr. Artık bitti. Bundan böyle ne senden ne de daha sonra gelecek halifelerden hiçbir görev kabul etmeyeceğim. Allah'a yemin ederim ki o kadar uğraştığım halde yine kendimi bu görevin kötülüklerinden koruyamadım. Bir keresinde bir Hristiyana Allah seni, seni rezil etsin demiş bulundum. Ey Ömer bu felaketi benim başıma sen getirdi. Umeyr bu sözleri söyledikten sonra çıktı. Medine'nin birkaç kilometre uzağındaki evine döndü. Valilik görevini ...boşaltmak için tekrar Humus'a kadar gitmesine gerek yoktu. Bütün eşyası zaten yanındaydı. Umeyr gittikten sonra Hazreti Ömer'in içi yine rahat etmemişti. Ben hala onun ihanet etmiş olabileceğinden kuşkulanıyorum dedi... ...ve Haris isminde birisini yüz dinarla Umeyr'in evine yolladı. Git onun misafiri ol dedi. Eğer servet sahibi olduğuna dair bir belirti görürsen bize haber getir. Ahsi takdirde 100 dinarı ona ver. Haris, Umeyr'in yanında 3 gün misafir kaldı. Bu süre içinde Haris ve ev halkı günde bir ekmeği paylaşmışlardı. Haris evden ayrılırken Umeyr'e 100 dinarı vermek istediyse de o bunu kabul etmedi. Benim bunlara ihtiyacım yok. Sen o parayı yine müminlerin emirine götür dedi. Sonra ısrar üzerine parayı aldıysa da hemen fakirlere dağıttı. Haris'ten durumu öğrenen Halife Ömer, Umeyr'i çağırtarak ona yüz dinarı ne yaptığını sorduğunda, ne yaptımsa yaptım. ''Niçin soruyorsun?'' cevabını aldı. Allah adına yemin verdirerek ondan yüz dinarı fakirlere dağıttığını öğrenince... ''Allah senden razı olsun.'' dedi. Ve ona bir yük yiyecek ile iki elbise verilmesini emretti. ''Umeyr yiyecekler kalsın çünkü ihtiyacım yok.'' dedi. Ve sadece elbiseleri aldı. Çünkü elbiseye ihtiyacı olan birisini tanıyor.